Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Bu bölümde rol alan sanatçılar Emin Metin Oyman Sofia Şebnem Doğruer Arif Ozan Uçar Ludvig Alptekin Ertürk Yaşlı Sofia Seval Erozmen Kip Refik Erol Aksoy Bıçaklı Adam Aytaç Özgür Adam Sofya, bu yıl gelmezsiniz diye çok korkmuştum. M. o nasıl söz öyle? <gülüyor> Yaşlandık Belli mi olur bugün, yarın? Haklısınız dostum. Şey, e, izin verir misiniz, e, sohbetimize Fransızca devam edebilir miyiz? O, halbuki ne güzel konuşuyorsunuz Türkçe. Tamam <gülüyor> M. Sizi duyan gerçek sanacak söylediklerinizi. Bakıyorum çiçeklerinizi unutmamışsınız. Siz de öyle. <gülüyor> Her zamanki gibi bir dal konsolos çiçeği var elinizde. Eminim içimi. Emin için. Mürüyelim mi adam? İşte yine anıtın önündeyiz. Sizinle ilk karşılaştığımız günü anımsıyor musunuz? <gülüyor> Nasıl unuturum? Anıtın önünde diz çökmüş bir Meryem gibiydiniz. Sessizce mırıldanıyordunuz. Dudaklarınızın kımıldadığı bile belli olmuyordum adam Ben refah faciasından sağ kurtulmayı başarmış bir subaydım Sizse bir yabancıydınız Her halinizden belliydi Burada Mersin'de refah şehitleri anıtında ağlıyordunuz Yanıma yaklaşıp sormuştunuz Kimin ardından ağlıyorsunuz? Aynen böyle sormuştunuz Mesih'e <gülüyor> Siz de bir başka soruyla cevap vermiştiniz bana. Ya siz Mösyö? Siz kimin ardından ağlayacaksınız? Refah vapurunda yaşamını kaybeden herkes için ağlayacağım. Ben o faciadan sağ kurtuldum adam. Benim gözyaşlarım hepsine yetmez Mösyö. İçimde kalan son damlayı emin için akıtacağım. Ve bir daha hiç ağlamayacağım. O günden sonra... ...hiçbir gelişinizde ağlamadınız... Ağlamadım Hep Emin'i ve onun hikayesini Anlattınız bana Bir kez daha dinlemek ister misiniz Emin Emin buradayım Çabuk ol hadi tren kalkmak üzere Geldim geldim Neler oluyor Bu koşuşturma da ne acaba <Gülüyor> Ne olduğunu anlamadım ki Ortalık aniden karıştı Bak bak bak polis birini kovalıyor ha! Adamın elinde kanlı bıçak var Aman Allah'ım birini bıçaklamış olmalı Haklısın galiba He, Yerde yatan adamı gördün mü Göremedim nerede Kapılara doğru baksana başında da genç bir hanım var ha, ha, Gördüm ama sen nereye gidiyorsun Emin Eşyalarımızı trene taşı Ben hemen geliyorum Mademoiselle İzin verin beyefendiyi yerden kaldırmanıza yardım Kalkın bayıl e, Verin elinizi bana Ah, bu çanta da sizin mi Mönsü? Ee, evet evet sağ olun. Ee, Sofya kızım çantayı sen alır mısın? Olur babacığım. Bir an sandım merak ki. Merak etme Sophia, merak etme iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Eğer adam hamle yaptığında yana çekilmeseydim... ...bıçağı tam kalbime saklayacaktı. <gülüyor> tam ya şükür. Sadece kolum seyirip geçti. Önemli bir yana değil. Ah, tam ya şükür. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bir tek siz koştunuz yardımımıza. E bu günlerde Paris'te herkes kendi derdinin peşine düşmüş. Rica ederim efendim. İyi olduğunuza sevindim. Size saldıran adamı tanıyor muydunuz? E, hayır, hayır, daha önce görmedim. Polis adamın peşinden gitti, ama yakılayabileceklerini sanıyorum. Tazı gibi koşuyordu. E, bu kalabalık izini çoktan kaybettirmişler. Babacım tren kalkmış Evet evet. Mösyö, izninizle. Mösyö... E, Emin. Adım Emin. <gülüyor> Memnun oldum Mösyö Emin. E, benim adım Ludwig. Bu da kızım. Safiye. Safiye. Safiye. kaldın Emin? Tren neredeyse hareket edecek. Geldim işte Arif. Hadi kapat şu kompartımanın kapısını da anlat bakalım. Ne oldu? Neden geciktin? Ah Arif. Bu Paris'in havasından mıdır? Suyundan mıdır? Nedir? İnsan bir görüşte aşık oluveriyor dostum. Bence Paris'in bu işte hiçbir suçu yok. Ayran Gölünlüğünün birisin işte. Geldiğimizden beri bu kaçıncı kız Allah aşkına. Öyle güzel bir kız ki. Tam giderken ona rastlamış olmam ne büyük bir tarihsizlik. Yeşil gözlerinde buğulu bir hüzün vardı. Neyse boş ver şimdi kızı. Neden bu kadar geciktin? Önce onu söyle bana. Biz seninle pansiyonda buluşmayacak mıydık? Arif dostum, sana aşktan söz ediyorum. Senin sorduğun şeye bak. Uyan dostum, uyan. Avrupa'da savaş başladı. Çok oldu. Türkiye'den boşuna mı çağırıyorlar bizi? Elçiliktekilerin ne dediklerini duymadın mı? Paris'in düşmesi an meselesiymiş. Böyle giderse yakında tüm dünyayı cehenneme çevirir bu Almanlar. İnşallah bize bulaşmazlar. Nihayet hareket ettik. Bekle bizi vatanım. Sana geliyoruz. Trendeki herkes çok aç galiba. Bu ne kalabalık? Nasıl ya? Nasıl ya? Emin bak şu köşedeki adam sana sesleniyor galiba. Kim bu? Aaa. <gülüyor> Benimkinin babası. <gülüyor> Seninkinin babası mı? Bakıyorum da kendi kendine gelin güveyi olmuşsun bile. Dalga geçme Arif. Hadi yürü. Adamın yanına gidelim. Bakalım ne istiyor. Bonsu var mı efendim? var mı İzninizle size arkadaşımı tanıştırayım efendim. Bu arkadaşım Arif. Beraber yolculuk yapıyoruz. Ne oldun müsa Arif? Buyurun. Buyurun netten oturun. E, bu akşam misafirim oldu. E, size teşekkür etme fırsatım olmadı henüz. E, rahatsız etmek istemedim Ha Ne demek beyler şeref duyarım. E, oturun lütfen. Matmazel Sofia yemeğe gelmeyecek mi Mesut'un? E, Bilirsiniz e, vaylar. Hanımların hazırlanması biraz uzun sürer. E, o da az sonra katılır aramıza. E, kolunuz nasıl oldu? E, ufak bir sır. Üzerine durmaya değmez. Sizden ne istiyordum Mesut? Kim? Yani, stasyonda sizi bıçaklamak isteyen. Aa, ne bilebilirim. <gülüyor> Dengin bir insandı beni herhalde. <gülüyor> Korkutup paramı alabileceğini düşünmüş olmalı. Aa işte bak bak Safiye de geliyor. Bonsoir. Aa, lütfen ayağa kalkmayın beyler. Bütün gece dilinden düşürmediğim kız nihayet geldi. Anlattığım kadar güzeldi. Anlattığından da güzelmiş. Allah sahibine bağış. Türkçe güzel ve zengin bir dil. Birkaç yıl önce ülkenizi ziyaret ettiğimde hayran kalmıştım. bu Şarap alır mısınız beyler? Efendim? E, Şaraplıyorum. E, şarap içer misiniz <gülüyor> Ah Evet. E, evet. Bir kadeh alayım. Ben de. Bu adam konuştuklarımızı anlamadı değil mi? Demek Avrupa'ya doktora yapmaya geldin. ya. Yani. Ee, Mösyem'in ne üzerine yapacaktınız doktorlarınızı sorabilir miyim? Ülkemde mühendislik eğitimi aldım bu Ludwig. Ama gemileri çok seviyorum. Avrupa'ya gemi mühendisliği üzerine ihtisas yapmaya geldim. Aa, Almanya'da ve İngiltere'de bu konuda iyi okullar olduğunu biliyorum. Haklısınız Mösyö. Geçen yıla kadar Almanya'daydım. Doktoramın son yılında savaş rüzgarları esmeye başladı. Ee, mecburen Paris'e geçtim. Savaş biter diye bekledim ama olmadı. ...en büyük hayalimi gerçekleştiremeden dönüyorum. Savaş... ...her türlü hayali yok ediyor. Hem de acımasızca. Çok haklısınız Matmazel. Savaş uzun süren bir gece gibidir. Güneşin çarçabukta olmasını dilersiniz. Umutsuzca beklersiniz. Gün ışıdığında gördükleriniz... ...sıradan bir sabahın görüntüleri değil Dört bir ateş altındadır. Sevdikleriniz teker teker koparılıp alınmıştır elinizden. Anıları bile kalmamıştır sarılı Sadece kan Gözyaşı ve yıkılmış binalardır görebildiğiniz. Ağlıyorsunuz mu? Sofia <gülüyor> kızım. Özgünüm beyler. Ama kendimi tutamadım. Annem bu savaş başlamadan önce yaşıyordu. Ülkeden kaçarken mürei dayanamadı. Nerelisiniz Matmaz Bu Almanız. Alman. Savaş başlamadan önce terk ettik ülkeyi. Yahudi misin? Hayır beyle. ...ama o küçük adam sadece Yahudilerden değil... ...kafasında yarattığı hayali paylaşmayan herkesten nefret ediyor. Çok mu oldu kendinizden kaçan? Ee, oldu epey. Hitler'in ordusu şimdi Paris'e e geliyor. Nereye gitsek peşimizde? Sanki bizi de takip ediyor. Aman Mösyö şimdi de bizim ülkemize gidiyorsunuz. <gülüyor> Bu sefer geleceğini sanmıyorum. Hem ülkenizle ilişkileri iyi onu İyi tutmaya çalışıyor derseniz daha doğru olur Mösyö. Milli şefimiz bir saldırı olmadığı sürece savaşa girmeyeceğimizi ilan etti. Tedbiri de elden bırakmıyoruz ama. Bu tedbirler birçok sıkıntıyı da beraberinde getirecek. Tatlanmak zorundayız. Daha yeni yeni ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz. Kaldı ki ülkemiz İngiltere ve Fransa ile bir ittifak anlaşması imzaladı. Ülkem savaşın açtığı yaraları bir kez yaşadığı müziyor. Bir kez daha yaşamayı istemez. Etler ısrar edecek. ...ülkenizin konumu herkes gibi onun için de çok değerli. Beyler, beni bağışlayın ama kalkmak zorundayım. Konuşmalarımızla sizi sıktık mı acaba? Hayır, hayır. Sıkılmadım, Mösyö. Ben de katılmak isterdim sohbetinize. Ama biraz başım ağrıyor. Kompartımanına gidip uyusam iyi olacak. Mösyö Ludwig, eğer izniniz olursa... ...sevgili kızımıza kompartımanına kadar eşlik etmek isterim. Tabii, Mösyö. <gülüyor> ben biraz daha kalıp bir kahve içeceğim. E, siz de bana eşlik eder misiniz Müsü Olur. Kompartımanıma geldik Müsü. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için bir zevkti Matmazar. Hiç bitmesin isterdim. Hiç. Neden yüzüm bakıyorsunuz bey? Öyle güzelsiniz ki. Rica ederim Müsü. Paris'te kim bilir kaç genç kıza söylenmiş sözler bunlar. ...hiçbiri sizin kadar güzel değil mi? İlk görüşte aşka inanır mısınız Sofya? Lütfen bayım... ...bu aceleniz ne? Bunca acı yaşanırken... ...sevginize karşılık vermemi beklemeyin benden. İstesem de veremem. Neden Sofya? Savaş Mösyö'ye Savaş. Bizleri kim bilir nerelere sürükleyecek? Bu savaş... ...aşkın yaşamasına izin verir mi sanıyorsunuz? Bu her şeyin katilidir... İnsana ait her şey. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsanız boşuna uğraşmayın. Sizi gördüğüm andan beri karışık duygular içerisindeyim sen. Gidin lütfen. Gidin ne olursunuz gidin. Kompartımanıma girip uyumak istiyorum. Eğer isteğiniz buysa... ...gidiyorum Sofya. Sen de kimsin? Dikkat edin bıçağı var. Sen. Sen istasyondaki adamsın. <gülüyor> yaklaşma buraya. Benim seninle bir işim yok. Yaklaşma. Bu çantayı alıp gideceğim. Yaklaşma dedim. Ne şey Ludwig'in çantası. Neden alıyorsun onu? Çekil önümden karışma bu işe. <gülüyor> Hay elim! Bıçağını düşürdüm. Emin çabuk olun. Alın onu yerden. Aa, i̇şte aldım Şimdi şartlar değişti bayım. Bırakın elinizdeki çantayı. <gülüyor> gidip yardım çağır. Tamam çantayı yere bırakıyorum. Ama hiçbir şey yapmadan onları bekleyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Başka şansın var mı? He? Hey dur dur ne yapıyorsun? Bırak yakamı bırak dedim sana. Ha ah, elim. al. Ah. şimdi senin de bıçağın yok. Al bakalım. Ah. Nasıl beğendin ah. mi yumruğumun tadını? Ah. Benim elimde armut toplamıyor Bıçak olmadan da hakkından gelirim senin. Ah. Al bakalım. Ah. Bakın, bakın Emin adamla kavga ediyor. Yetiştim dostum dayan. Hay Allah seninle daha fazla uğraşamam. Adam kaçıyor. Çantaya götürmesine izin vermeyin. Tamam tamam çantayı aldım. Yine geleceğim Ludwig. Yine geleceğim. O çantayı mutlaka senden alacağım. Meşhur Ludwig. Bu adam istasyonda size saldıran kişiydi. Sizi de tanıyordu. Adınızı söyledi. Neler oluyor ne istiyor bu adam sizden? Ha şey emin. Size her şeyi açıklamak isterdim. Ama bu sizin de başınıza derde sokar. Ne kadar az şey bilirseniz... ...sizin için o kadar iyi. Vay be, Neredeyse ölüyorum. Bundan daha fazla derde girebilir mi başım? Söyleyin. Bu çanta neden bu kadar değerli? Baba. Bence gerçeği anlatmalısın. Onlar bize yardım ettiler. <Gülüyor> Pekala. Bilmeniz gerekeni anlatacağım size. ...ama bu bilgiyi kimseyle paylaşmamalısınız. Beyler... ...ben ve kızım Polonyalıyız. Ama Avrupa'da daha rahat dolaşmak için... ...adımıza sahte Alman pasaportları düzenlendi. Ne yani? Bu adam sırf Polonyalı olduğunuz için mi sizi öldürmek istedi? Elbette değil. Yoksa Yahudi olduğunuz için mi peşinizdeler? Ne istiyor bu adamlar sizden? Hayır müsağır. Yahudi değiliz. Ama hepimiz Polonyalı kurtulması için çalışıyoruz. Beyler... Babam, Sürbün'deki Polonya hükümetinin önemli bir üyesidir. Çantasında çok gizli bir belgeyi taşıyor. Bu belgenin İstanbul'a ulaşması gerekiyor. Varşovadaki direniş hareketimizin geleceği buna bağlı. Almanlar, Paris'ten beri bunun için peçimizdiler. İşte İstanbul'a geldik Günlerin nasıl geçtiğini anlayamadım bile. Ama sen az sonra bu trenden inip Hayatımdan çıkıvereceksin Sanki seni hiç tanımamışım gibi Senin ve arkadaşının iyiliği için Bu böyle olmalı Emin Bir kez Bir kez beni sevdiğini söyle Bu kadar kısa bir sürede Nasıl söylenir böyle bir şey Beni düşüneceğini Unutmayacağını söyle Buna da razıyım Sevgim acıdan başka bir şey vermez sana ama yaşadığım sürece seni unutmayacağım. Orvar Emin, Orvar. Sofia, kızım neden ağlıyorsun? Onu hiç tanımıyorum baba. Kim olduğunu, nerede yaşadığını bile bilmiyorum. Ama içimde bir ses onu unutmayacağımı söylüyor. Sence bu aşk mı baba? Bunu zaman gösterecek kızım. Ama böylesi... ...ikiniz için de iyi oldu. Haklısın. Belki de onu bir daha hiç göremeyeceğim. Sofia... ...çantamı tutar mısın kızım? Baba çantayı bileğine bağlamamışsın. Öyle yapsaydım daha çok dikkat çekecektik Sofia. Sofia... <Gülüyor> Emin, şuraya bak. Nereye? Hüsusi arabaların durduğu yere. Bak bu bıçaklı adam. Aa, Sofia ile babasına yaklaşıyor. Onu görmüyorlar. Uyarmalıyız onları. Sofia, Sofia. Hmm. Kosovoz Çiçekleri adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere.